Balıkçı Güzeli Zaman mekan içinde, mekan zaman içinde, Elek duvara dayalı, kalbur saman içinde. Samana bir kıvılcım düştü, fareler toplanıp kaçtı, Balıklar kavağa uçtu, aklım tüm bunlara şaştı. Aklımı pazara çıkardım, kimseler beğenmedi. Aklım da bana küstü. Aman aklım, canım aklım, akıl akıldan üstünse de, Bana uyan sensin, kış günü duyan sensin dediğim... Kandıramadım. Bahçeden gül, ormandan bülbül aldım barışmalık. Barıştıramadım. Ben de alıp gittim başımı gemiye. Bir de baktım, aklım yerinde. Bir zamanlar bir yoksul aile varmış. Babanın gözlerine perde inip kör olmuş. Çocuk küçük, kadın kocasına hiç dert etme demiş. Çocuk okula gitsin, sen eve göz kulak ol. Ben de çamaşır yıkar, dikiş diker, evi geçindiririm. Çocuk okula bitirip delikanlı olduğunda anasına demiş ki ''Ana, benim babamın mesleği neydi?'' sordum söylemedi. Kadın ''Aman oğlum'' demiş. ''Babanın mesleği meslek değildi. Un bulsam tuz bulamazdım. Tuz bulsam şeker alamazdım. Sen bu kadar okuyup babanın mesleğini mi yapacaksın?'' Delikanlı ''Yok, babamın mesleğini yapmak için değil. Bir yerde sorarlarsa gerekir.'' diye. Üsteleyince kadın kızmış. Demiş ki, tavan arasına çık, kapının arkasında babanın mesleğinin araçları duruyor. Delikanlı tavan arasına çıkmış ki, kapının arkasında bir zembil ile bir serpme a. Anlamış ki babası balıkçıymış. Pencereden zembilde serpmeyi bahçeye atmış. Alt kata inip anasına, ben babamın sanatını istemem demiş. Anası da sevinmiş. Oğlum, zaten balıkçılık lanetli meslek. Balık etimi yiyen doymasın da. ''Beni tutan olmasın.'' demiş. ''Para kazansan da hayretmez.'' diye öğütlemiş oğlunu. Ama delikanlı bahçeden serpmeyi alıp doğru Tuna nehrine gitmiş. O gün on kilo balık tutmuş. Eve un almış, mum almış, anasıyla babasına kıyma almış. Anası öyle mutlu olmuş ki, eline bayram günü gibi kına yakmış. Böylece delikanlı aylarca ne iş yaptığını anasına bildirmeden balıkçılık yapmış. Bir gün o şehrin valisi tellal çıkartıp, ertesi gün kimsenin dükkan açmamasını duyurmuş. Ayrıca kimse de sokağa çıkmayacakmış. Çünkü valinin sarayındaki kadınlar o gün hamama gitmeye karar vermişler. Vali de onları kimsenin görmesini istemiyormuş. Balıkçı delikanlı sabah erkenden Tuna Nehri'ne inip balık tutmuş. Balıkları zembile koyup dönerken hamamdan çıkan kadınlarla karşılaşmış. Valinin kızı... ''Sen ne laf anlamaz adamsın, kimse sokağa çıkmasın diye babam tellal bağırttı, duymadın mı?'' diye çıkışmış delikanlıya. Delikanlı, ''Hanım Sultan, tok açın halinden anlamaz, benim 90 yaşında babam, 80 yaşında anam var, ben balık tutmasam onların ekmeği aşı nasıl karşılanacak?'' diye sormuş. ''Kız, sen bu balıkları yiyecek misin, satacak mısın?'' diye sormuş bu sefer. Delikanlı, ''Söyledim ya'' demiş, ''Bunları satıp, Evin geçimini sağlayacağım. Kız, öyleyse getir şu balıkları saraya demiş. Delikanlıdan balıkları alıp yerine bir kilo altın vermiş. Delikanlıya, her gün uğra saraya, burası kalabalık, balık gerekir demiş. Delikanlı eve sevinçle dönüp altınları anasına vermiş. Bir gün, beş gün derken altı ay delikanlı saraya balık götürüp altın almış. Altı ayın sonunda biriken altınlara bakıp balıkçılıktan caymış. Caymış ama bu arada valinin kızı da balıkçı delikanlıya aşık olmuş. Çünkü delikanlı pek yakışıklıymış. Gerçi delikanlı da kızı beğenmiş ama vali kızının bir balıkçıya ilgi duyacağı aklına bile gelmemiş. Delikanlı balık tutmayınca saraya uğramaz olmuş. Saraya uğramayınca vali kızı hastalanıp yatağa düşmüş. Doktorlar derdini anlamamışlar. Hizmetine bakan kızlar sultanın söylediklerine dikkat edin demişler. Bir gün Sultan Hanım'ı aşçısı, ''Ne yersiniz?'' diye sorunca içini çekip, ''Ah balık olsa yerdim.'' demiş. Sonra, ''Balıkçı ağını atar Tunay'a, boyu benzer Sunay'a diye başlayan bir türkü vardır bilir misiniz?'' diye sormuş. Ahçı, eskiden her gün saraya gelen balıkçı güzelini hatırlamış. Sultanın hastalığının başlamasının onun artık gelmemesiyle ilgili olduğunu da anlamış. Koşa koşa gitmiş valinin karısına. Ertesi gün vali, balıkçı güzelinin babası balıkçı dedeyi araba gönderip sarayına getirtmiş. Kahveler, şerbetler ikram etmiş. Dereden, tepeden konuşurken oğlunu evlendirmek isteyip istemediğini sorup, sultan hanımın hastalığını anlatmış. Balıkçı dede gün görmüş adammış. Vali paşam demiş, kız da senin oğlan da bildiğin gibi yap. Yalnız söyle hanım sultana, gün gelir küserse balıkçı oğlu balıkçı diye istem etmesin. Okumuş çocuktur, küser. Vali, kızının aşık olduğu delikanlının okumuşluğuna ayrıca sevim. Düğünler kurulmuş, hastalar iyileşmiş. O günden sonra da tuna kenarında insanın değeri bilinmiş. Ya delikanlının annesi? Acaba oğlunun mutluluğunda balıkçılığın payı olduğunu öğrenmiş mi?